Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin doğruluğu, Şeyhlerin Sultanı, Bereketimiz, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kuddise Sırruhu'ya sorarlar, bu yola ayak koyduğunuzda temeli neyin üzerine kurdunuz? Hangi temel üzerine amel ettiniz ki bu kadar yüce makamlara çıkabildiniz? Bu alemde menzile nasıl ulaşıp benzersiz oldunuz? abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise sırrı şöyle cevap verir. Bu işe niyetlenip yola ilk adımımı attığımda temelim... Sadakat ve doğruluk oldu. Hiç yalan söylemedim ve yazmadım. Yalana niyet bile etmedim. İçimi ve dışımı, suretimi ve siretimi bir kıldım. İşte böyle, işlerimde rast gitti. Tekrar sorarlar. Bu yola ilk girdiğinizde, halkla aranızda nasıl bir muamele vardı? Lütfedip söylerseniz, biz de istifade etmiş oluruz. Şeyhlerin Sultanı abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırrıhu şöyle cevap verir. Çocukluğumda niyetim, ilim öğrenmek ve öğrendiğim ilimle meşgul olmaktı. Kurban bayramının arefe günüydü. Şehirden dışarı çıkmıştım. Bir çiftçi öküzle tarla sürüyordu. Yanına vardım. Bir süre öküzleri önüme katıp Çift sürmeye çalıştım. Öküzlerden biri bana dönüp, Sen bu iş için yaratılmadın. Ne iş için yaratılmışsan, Git onun için çalış dedi. Bunun üzerine, Öküzleri bırakıp eve geldim. Evin damına çıkıp kıbleye yöneldiğimde, Hacıları, Arafat'ta vakfede gördüm. Hemen damdan inip, Annemin yanına vardım. Ona öküzün söylediğini, Hacıları, Arafat'ta vakfe yaparken gördüğümü aktardım. ''Anneciğim dedim, İzin ver, beni Allah'a ısmarla, Allah yolunda çalışıp ilerleyeyim. Gurbete çıkıp ilim tahsil edeyim, ariflerden olayım. Annem, evladım, madem böyle hayırlı bir niyetin var, o halde ben de seni Allah'a ısmarladım. ''Var git, yolun açık olsun.'' ''Ama nerede olursan ol, doğruluktan ayrılma, sakın yalan söyleme.'' dedi. Kalkıp gitti, babamdan kalan dirhemleri getirip önüme koydu. ''Anneciğim, garip ve aciz bir kadınsın, bunlar senin hakkındır.'' dedim. Anneciğim ısrar etti, abamın içine kırk altını dikti. Ellerinden öptüm, hayır duasını alıp yola koyuldum. Bağdat'a giden bir kafile bulup, onlarla yola çıktım. Birkaç gün yol almıştık ki, kırk aramilerin baskınına uğradık. Kimin üzerinde neyi buldularsa aldılar. Bana geldiklerinde, senin neyin var dediler. Kırk dirhemim var dedim. Benimle dalga geçip güldüler. Hiçbir şeyimi almadan gittiler. Meğer bunlar, reislerine gidip, Olup biteni anlatmışlar. Şöyle garip bir şey oldu demişler. Reis meraklanarak, Ne oldu demiş. Başlamışlar anlatmaya. Grupta bir yiğit vardı. Kafilenin işini bitirdikten sonra, Sıra ona geldi. Bir şeyin var mı diye sorduğumuzda, 40 dirheminin olduğunu söyledi. Biz buna inanmadık tabi. Kendisiyle dalga geçip bıraktık. Reis, ''Varın gidin, o yiğidi bana getirin, bir de ben sorayım bu soruyu.'' demiş. Geldiler, beni alıp götürdüler. Haramilerin reisiyle aramızda şöyle bir konuşma geçti. ''Yiğit, senden bir şey alındı mı?'' ''Yok, almadılar.'' ''Bir şeyin var mı?'' ''Var.'' Nerede? ''İşte, abamın içinde, koltuğumun altında dikili.'' ''Çıkar onu bana ver.'' Kaftanımı çıkarıp verdim dirhemleri dikili olduğu yerden çıkarıp tek tek saydı. Tam kırk dirhem olduğunu görünce, eyit dirhemlerinin için bizden saklama gereğini duymadın. Bir şeyin var mı dediğimizde niçin inkar etmedin? Yalan söylemekten kaçınmana sebep nedir? Bu bana annemin tembihiydi. Her nerede olursa olsun doğruluktan ayrılmamam gerektiğini, girmek üzere niyetlendiğim yola, yalancılığın yakışmadığını, hak yoluna girenlerin büyük sermayesinin doğruluk olduğunu ve Hak Teâlâ'nın doğruları sevip, yalancıları sevmeyeceğini söylemişti. Annemin tembihine teslim oldum, bu sebeple doğru olanı söyledim. Haramilerin reisi, Ey yiğit. ''Helal olan malını haramilerden korumak için dahi yalan söylemedin. Bense bütün ömrümü yalancılık ve haramilikle geçirdim. Benim halim ne olacak?'' Reis böyle deyip elime yapıştı. Tevbe etti. Bir daha haramilik yapmayacağına ve yalan söylemeyeceğine dair söz verdi. Emrinde bulunan kırk harami de reislerine, Eşkıyalıkta reisimizdin. TBVD de büyüğümüz ve başkanımız ol.'' dediler. Kırkı birden elimi tutup tevbe ettiler. Aldıkları malları sahiplerine geri verdiler. Ben de dirhemlerimi teslim aldım. İşte benim hikayem böyle başladı. O zamandan beri doğruluktan ayrılmadım. Ey sadık talip, bir mürşidi kamil bulduğunda Tam bir teslimiyet de elinden tutup tebe et. Kısa zamanda maksuduna ulaşacağından şüphen olmasın.